Ee, sahabi adlı kardeşimiz çorabın üzerine mes, mes, e, mesih meselesi ile ilgili soruyor. Suresi demiş ama yani sureden kastı vasf. Nasıl çorap üzerine mesih yapılır? Onunla ilgili bir soru soruyor. Ee, gerek ayakkabı üzerine, gerekse çorap üzerine Mesih yapıldığı hadislerde varit ve bu meshin meshin veya mest veya çorabın altına değil üstüne olacağı sünnette bize anlatılmış. Ancak bu mestin veya çorabın vasıflarıyla ilgili ulemanın değişik açıklamaları var. Hadislerde Çorap e, adı geçiyor ve çorabın kalın olması, ayakta durması, 90 km yüründüğü takdirde aşınmaması, delik olmaması gibi koşulan bir takım şartlar hadislerde e, koşulmamıştır. Hadisler bu şartlarla beraber gelmemiştir. Hadislerde sahabenin Peygamberimizin çorabı üzerine mes yaptığı ayakkabısı üzerine nal huf el bunlar bu şekilde Arapça tabirlerini söyleyelim. Bunların üzerine mesih yaptıkları mesd ettikleri bize anlatılmaktadır. Mesd ses geliyor şu anda. Gelmiyor mu? Evet. Bununla ilgili Mukim için gece ve yani 3 e, gün 3 gece e, şey, yolcu için 3 gün 3 gece mukim için e, 24 saat bir gün gecesiyle birlikte mes süresi vardır. Mes üzerine yapılır. E, çorabın ayakta durması şartı sadece iştihadi bir takım e, şarttır. Şartlardan ibarettir. Hadislerde bu tür şartlar yoktur. 90 kilometre yürümesi, delik olmaması, su geçirmemesi gibi şartlar hadislerde yoktur. Bunlar işte bazı ülemanın sorudan işte söylemiş oldukları şartlardır. Bu da özellikle Hanefi üleması bu şekilde şartlar ileri sürerken Hanbeli üleması bu şekilde şartlar ileri sürmemektedir. Ancak bazı Hanbeli Alimler çorabın e, kalın olması gerektiğini yani üzerinden bakıldığında derinin görünmemesi gerektiğini ancak bu şekilde çorabın çoraplık vasfı kazanacağını ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte e, çoğun, çoğunluğu oluşturan hanberi ülema e, adette örfte çorap ismi verilen her türlü çorap. Çorabın, ayağı giyilen giysinin çorap niteliğini taşıdığını ve üzerine mes yap yapılabileceğini söylemişlerdir ülemalar. Sanıyorum sorunuza cevap verebildim. Başka bir yönünü açıklamamı istiyorsanız daha açık bir şekilde yazın. Evet, ses gitti diyor arkadaşımız ama buradan var gibi görünüyor. E, hocam benim sorum e, insanlar cehennemlikler cezalarını çekince cennete gireceklerini söyleyenler ne kadar doğrudur? diye bir soru var. İsra kardeşimiz diyor ki cehennemlikler cezalarını çekince cennete gireceklerini söyleyenler var. E, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cehennemde ebediyen kalacak insanların vasıfları, durumları anlatılıyor. Cehennemde ebediyen kalacak olanlar kimlerdir? Kafirlerdir, müşriklerdir. Ayet-i Kerime de mesela diyor ki kim bir Müslümanı insanı, Müslümanı kasten öldürürse o cehennemde ebediyen kalacaktır diyor. Bunu da işte özellikle zahiri ulema insan öldürmenin de ebediyen cehennemde kalma cezasıyla cezalandırılacağını söylemişlerdir. Ancak ehli sünnet itikadına göre ee, Tabii ki bu ayete ters e, düşün, düşünüldü, ters düşüldü anlaşılmasın. Başka ayetlerden yola çıkmak suretiyle bir insanı kasten öldüren bir insanın eğer şirk koşmuyorsa, eğer muahhit ise, mümin ise sonunda muhakkak cezasını çektikten sonra cennete gireceğini Ehli Sünnet üleması söylemiştir. Ehli Sünnet üleması kafirlerin, ehli Kitabın, Hristiyan ve Yahudilerin ve dahi semavi olmayan dinlere mensup mecusiler, Budistler, Hinduslar, şamanlar ve buna benzer daha birçok dine mensup, batıl dine mensup olan insanların Ebediyen cehennemde kalacaklarını, ehli sünnet alimleri söylemektedirler. Dolayısıyla şirk koşan, inkarcılar, inkar eden kafirler, Allah'ın diniyle alay edip küfre düşenler, bunlar ehli sünnet inancına göre akidesine göre, cehennemde ebediyen kalacaklardır. Hiçbir kafir, hiçbir müşrik yoktur ki, bunlar cehennemde belli bir zaman kaldıktan sonra cennete girmiş olsunlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü ayetlerden anlamış olduğumuz şey, خَالِد۪ينَ fiha ebede lafızları, onlar orada ebediyen, sonsuza dek kalacaktır lafızları bu hükmü vermede bize e, açık bir şekilde delil olmuştur. Buna benzer birçok ayet-i kerime var biliyorsunuz. O yüzden bu konuda ilgili bunları söylemekle yetinelim. Kafirlerin, müşriklerin asla cennete giremeyecekleri konusundaki sözümüzü, ülemanın sözünü burada hatırlatmış olalım. Evet. Başka soru var mı arkadaşlar? Başka bir sorumuz yok. Siz de yoruldunuz. Bizden önce Abdullah hocamız ders yaptı. Uzun müddet. Siz de yoruldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Ee, bir dahaki hafta görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ee, ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.